1992 numaralı konu, Hamza bin Amel Eslemi'nin parmaklarının ışık vermesi, biz Resulullah ile beraberdik, gece çok karanlık olduğundan birbirimizi kaybettik, benim parmaklarım ışık vermeye başladı, öyle ki arkadaşlar develerini topladılar, eşyalarından hiçbir şeyleri kaybolmadı, benim parmaklarım ışık verir oluyordu.